Hazırlayan sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta sizlere Almuslu olan bir hemşerim üzerine program hazırladım. Onu sunmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Kul Himmet Alevi Bektaşilerin ulus saydığı ozanlardan birisi, yedi büyük ozandan birisi ve 16. yüzyılın ikinci yarısı ile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 İbrahim Aslanoğlu'nun çalışmaları bu konuda çok yol gösterici. Ama lafı her anonsta çok uzatmamaya özen göstereceğim. O yüzden şimdi ilk dinleyeceğimiz Kul Türküsü'nü anons etmek istiyorum sizlere. Sivas Divri'den derlenmiş, Bekir Tektaş'tan Osman Özdenkçi derlemiş bunu ve Nida Ateş'in yorumuyla dinliyoruz. felek sana nettim neyledim. Müzik <gülüyor> I'm İzlediğiniz kayıt bir TRT kaydıydı ve ben bu türküyü ilk dinlediğimizde de söylemiştim. Yine söylemek istiyorum. İleride bir daha dinlersek gene dile getireceğim aynı şeyi. Çünkü gerçekten çok etkileyen bir yansıma beni bu. İkinci kıtanın son dizesinde dost olan bağlasın yârelerimi diyor. Üçüncü kıtanın son dizesinde ise yine ben sarayım yarelerimi diyor. Bu ikisi arasındaki yansıma ve paralellik çok hoşuma gidiyor benim.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 ya da şiiri yazmış olabilir daha doğru bir ifadeyle. Kulimet'in hayatıyla ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz ama hemen hemen her cönkte birkaç tane şiirine rastlanabiliyor. En çok bilinen eserleri Doğaz Zimamlar ve Pir Sultan Abdal'ın çağdaşı Kulimet. Bu yüzden onun müridi olduğunu söylüyor birçok kişi. Bu konuda hemen hemen hem fikir görünüyor araştırmacılar. Fakat benim gönlüm hiçbir zaman buna el vermemişti.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 Ve Ekrem Ata'nın yorumuyla dinliyoruz şimdi. Sabahın seher vaktinde diğer adıyla Ali'yi gördüm Ali. Sabahın seher vaktinde Ali gördüm Ali. Yüzümü dizine sürdüm. Ali gördüm Ali, Ali gördüm Ali, Ali gördüm Ali. Çağında, güller açar Dostvağında, Amber'i gördüm çağında. Güller açar Dostvağında, Musaide Turdağında. Oh, yeah. Aslanı gördüm köşede, kırk yanar bir şişede, yedi dört köşede, dört köşede.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 Aynı şekilde Abdülbaki Gölpınarlı'nın Alevi Bektaşi Nefeslerinde de Kul Himmet'in şiirleri var fakat orada da aynı problemle karşılaşıyoruz. Çünkü Kul Himmet 16. 17. yüzyılda yaşayan bir şair olmasına rağmen onu manevi üstad olarak kabul eden iki başka şair var. Ve bunlar 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında yaşamış olan şairler ve Kul Himmet Üstadım mahlasını kullanmışlar.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 Bağı bastanız Ayva ile turş Nar sefa geldi Ayva ile turş Nar sefa geldi Oysa karşımızda oturan mısın, seri mi sevdaya yetiren misin? Katarmaya ile yar sefa geldi Katarmaya ile yar sefa geldi ruh Bilmem melek miydi arştan mı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 Gittin. Sığındım kan kerenime gözüm yaşı taştı gitti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 Ölçüsü 18'lik sekizlik, usulü ise üç, üç, iki, iki. Ve dinleyeceğimiz dua imamın ismi ise her sabah her seher ötüşür kuşlar. Sabah her seher ötüşür kuşlar Allah bir Muhammed Ali diyerek Allah bir Muhammed Ali diyerek Gülbülde gül için figana başlar Allah bir Muhammed Ali diyerek Allah bir Muhammed Ali diyerek Kıblemizden kısmetimiz verile.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 Allah bir Muhammed Ali diyerek Allah bir Muhammed Ali diyerek Talip olan incelekten elendi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 Fakat deminde ifade ettiğim üzere belki de Musa Eroğlu ya da başka bir icracı Kul Himmet'in bu şiirinin sözlerini bu ezgiye göçürmüş olabilir. Dinleyeceğimiz türkü ise gidelim erken üstüne. Müzik Gidelim erkan üstüne. Yunsun yıkansın yetenler gidelim erkan üstüne. Yunsun yıkansın yetenler gidelim erkan üstüne. Mekçiler çıksın beklesin, huriler çıksın saklasın. Mümünler özün yoklasın, gidelim erkan üstüne. Mümünler özün yoklasın, gidelim erkan üstüne. Otursun, alsın, haklara yetirsin Bir rehber erken getirsin Gidelim erken üstüne Bir rehber erken getirsin Gidelim erken üstüne Kuş kaynasın söyle yürekler kaynasın Mümün müslüm hep uyansın gidelim erken üstüne Mümün müslüm hep uyansın gidelim erken üstüne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 halk edebiyatı araştırmalarında problem yarattığını söylemiştim. Bu araştırmacılar için bir problem yaratırken bazen de güzel sonuçları olabiliyor. Şöyle ki Kul Himmet'te Pir Sultan Aptal'da olan çeşitliliği pek göremiyoruz. Özellikle Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ne giren meselelerle ilgili şiirler yazdığından bazen insan okumaktan yorulabiliyor, sıkılabiliyor. Ee, örneğin Beşeri Aşk'la ilgili de pek fazla şiir yok Kul Himmet'in. Ya da belki de vardı günümüze ulaşmadı çünkü cönklere özellikle cem törenlerinde icra edilen şiirleri daha ziyade geçirilmiş olsa gerek. Sonuçta bize ulaşan kul himmet Pir Sultan Aptal gibi zengin ve çeşitli olan bir kul himmet değil. Ama bu zenginliği tırnak içinde kullanıyorum. Şöyle ki kul de çok önemli ve zengin şiirleri var fakat konu bakımından Pir Sultan kadar zengin değil.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 Bu hafta dinleyeceğimiz son kul himmet türküsü Ali Ekber Çiçeği'nin yorumundan gelecek. Derde Derman Araradım isimli albümden dinleteceğim sizlere. Bu türküyü eğer programın son kısmına ayırdığımız türkü olarak kabul ederseniz azımı çoğa saymış olursunuz. Zira Ali Ekber Çiçeği'nin de kayıtları artık arşiv kaydı sayılabilir sanırım. Ve Ali Ekber Çiçeği'nin yorumundan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Yol İçinde Yol Ararsan.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 Içinde, 72 dil içinde Dil Muhammed Ali'nindir Dil Muhammed Ali'nindir Yanına, varma yanına varmayız Yezid'in yanına Burgarsın şerrin seline Burgarsın şerrin seline Lahnet Yezid'in canına Lahnet Yezid'in canına Tem Muhammed Ali'nindir Te Muhammed Ali'nindir Bir sultanım söyler Söyler bir sultanım söyler Hakkın birliğini birler Hakkın birliğini birler Doğmuş alemlere parlar Doğmuş alemlere parlar Nur Muhammed alenindir Nur Muhammed Ali'nindir Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo Diniciği Silva Özyerliye teşekkür ederiz.